açık masa. Mürvet Türk ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. sevgili Açık Radyo dinleyicilerimiz ben mürvet Türk Yılmaz Açık Masa Misafir Sanatçı Programı'nın 6. bölümünde tekrar beraberiz bugünkü başlığımız sanat ve dostluk misafirlerimiz sevgili Anita Sezgener sevgili Asuman Susam ve sevgili Murat Üstüba hoş geldiniz nasılsınız? merhabalar Merhaba. Merhaba. Sizleri Merhaba. kısaca dinleyicilerimize tanıtıyorum sonra hemen muhabbetimizi açıyoruz Anita Sezgener, şiirleri, desenleri, söyleşileri, yazıları, çeşitli dergilerde, kitaplarda yayımlandı. Bahçesi filminin yapımcılığı ve sanat yönetmenliğini yaptı. Anita'nın sanat yolculuğu ruhsal olandan kimlik bilincine, çoğuluktan tekilliğe, zihinden bedene ve kültürden doğaya her türlü uğrağı olan bir sürece karşılık geliyor. Başka kitapları pusu bilici, Taşlı, hafif zehirler, çok sesi, nabız kayıt, aritma... Aritmi koridoru halen ise kadınların kültür, sanat, edebiyat fazını hafızalara taze, deltalara su diyerek 2007'de yola çıkan ve ilk sayısı sevgili Leyla Erbil'e adanan Cin Ayşin'in editörlüğünü üstlenmekte İstanbul'da yaşıyor ve üretiyor. Asuman Susam Ege Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Aynı üniversitede radyo, televizyon, sinema, ana bilim dalında yüksek lisans gerçekleştirdi. Şiir, makale, inceleme ve sinema yazıları çeşitli mecralarda yer almaktadır. Başça kitapları Bir Unutuş Olsun, İhtimaki Aşk, Susunca Sen, Dil Mağarası, Kemik İnadı, Plezenta, Yangın Yıllarından Nidayak, Ahmet Telli şiiri, toplumsal bellek ve belgesel sinema olarak sayabiliriz. Ve 2016'da Kemik İnadı ile Ruhi Su Şiir Ödülünü almıştır. İzmir'de çalışmalarına devam etmekte. Murat Üstübal şiir hayatına 1989 yılında başladı. İlk şiirini Kıyı Dergisi'nde yayınladı. Daha sonra Sandal, Promete, Dize... Kitaplık, Hece, Morcan, Heves, Akatalpa gibi dergilerde şiirleri, şiir çevirileri ve şiir üzerine yazıları yayınlandı. Yom Sanat ve Bülent Keçeli ile birlikte Ücra dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 2015'te kurduğu Heterotopya Yayın Evi'nin genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir. Ayrıca Buzdokuz Şiir Teori... Eleştiri Dergisi'nde, yayın kurulunda görev aldı. Dirim Kurgu kitabı ile Türk Yazarlar Birliği 2011 Edebi Tenkit Ödülü'ne layık görüldü. Ee, kitapları arasında huyname, kırbozumu, teknokripler, İmgekası vardır. Aynı zamanda tıp doktoru olan Üstübal, Ankara'da yaşamakta ve üretmektedir. Evet, bugün e, odamız dostluk. Anita'nın çok yönlü üretimlerinden yola çıkıyoruz. Murat, Asma ve Anita'nın duyguda açlığını, yıllara yayılan hem tekil hem kolektif üretimlerinde birbirlerini sarıp sarmalayan ortak meselelerine, en önemlisi de üretimlerini her daim coşkulu olan o açık ve şeffaf dostluklarını konuşacağız diyerek hemen bir sorumla sözü Anita'ya veriyorum. Murat ve Asma ile yollarınız nasıl buluştu Anita? Yani sen hangi isahl yolculuk dönemindeydin? Ee, ve bu güzel dostluğumuzun ilk adımları nasıl oluştu? Çok teşekkürler. Öncelikle çok teşekkürler bu davet için. Çok mutlu oldum gerçekten. Bir de Açık Radyo'da gerçekten e, Açık Radyo benim için çok önemli bir mecra. Ve burada olmak benim için çok sevinçli. E, şöyle ki biz e, kitaplar vasıtasıyla bir araya geldik. Kitaplarımız olması herhalde birbirimizle dostluğumuz da zor olurdu. Ee, birbirimizi zaten hep takip ediyorduk. Ben özellikle Murat'ın Huyname kitabını okumuştum ve benim de taşlık kitabım çıkmıştı. O dönem 2010 ve e, Huyname'den gerçekten çok etkilenmiştim. Ve e, Murat'a bir şekilde taşlık kitabımı yolladım <gülüyor> ve o da sağ olsun gerçekten hemen bana dönüş yaparak o sırada Ücra dergisini çıkartıyorlardı Bülent Kecer ile beraber benimle taşlık üzerine söyleşi yapacaklarını söylediler çok mutlu oldum ben daha yavaş yavaş e, kendime hani e, edebiyat dünyasında var etmeye çalışıyordum ve çok da kolay bir şey değildi 2008'de ilk kitabım çıkmıştı Pusubilici ondan sonra Cinaşe ile beraber e, yola devam etmekteydim bu ee, ücrada ta, e, taşlık üzerine söyleşi Murat yaptı ve biz ondan sonra ve ondan beri e, gerçekten yavaş yavaş büyüyen bir dostluğumuz var ee, ve e, sürekli birbirimize Gök göz kıtmalarımız birbirimizi desteklememiz birbirimizin olduğu mecralarda birbirimizi desteklememiz ve e, bazen de birbirimize yol açmamız güzel bir çok sağol Anita. Ee, yani o zaman birlikte üretime de başladınız bu süre içerisinde tabii ki. Yani Cinaşe evet. e, destek veriyordu Murat bir hı -hı. taraftan. Bir taraftan birbirimizin yazdığı şeyleri birbirimize yolluyorduk kendi yazdıklarımızı. E, e, hı -hı. Ve böyle bir e, gerçekten e, tuhaf bir edebiyat ortamında gerçekten dostluğun çok önemli olduğunu kavradık ve her şeyden önce geliyordu dostluk aslında yani kitaplardan da önce dostluk var bence evet. Asuman'la da aynı şekilde Asuman hafif seyirlerde ilk hafif seyirler hakkında yazı yazdığında çok mutlu oldum çünkü gerçekten benim için bunlar çok değerliydi çünkü ben tam olarak hani ne yaptığımı bir şekilde aynalamış oluyorlardı. Asuma'nın bana bir aynalaması oldu gerçekten. Ve her yaptığımda gerçekten onun takibi ve onun yazdığı yazılarla her seferinde şenlendim. Çok sağ olsun benim görünürlüğüme görünürlük kattığı için ve <gülüyor> güzel dostluğu için. <gülüyor> ve kendi güzel iki insanın da zaten çok sevdiğim şairler ikisi de. O da önemli tabii yani şiirini sevmek de önemli bir şey. Yani dostluğunu sevmenin yanında şiirlerini de yazılarını da sevdiğim insanlar. O zaman kaçırılmak da. Evet şimdi ilk, e, tabii ki orada buluşuyorsunuz. Hemen e, Murat taz e, döneyim o zaman. E, şi, evet. sizin şiir kitaplarınızda sonra Ücra Sorgusuz ve daha sonra Buz 9 dergilerinde ve şiir içi ve şiir dışı yapıya dair meseleleriniz vardı ve sizi aynı tanı şiirleriyle buluşturdum. Neydi bu e, ortak meseleler Murat? Evet e, merhabalar öncelikle. <gülüyor> Merhaba. Yani, gün açık radyo dinleyicilerine, sizlere, herkese merhabalar. Ee, şimdi tabi Anita çok güzel anlattı. Bir, bir anda geçmişe gittim ve hakikaten bu kadar oldu mu ya dedim. Bu kadar zaman geçti <gülüyor> mi? <gülüyor> Onu da düşünüyor insan. Ve gerçekten de işte Anita'nın anlattığı gibi. E, fakat tabi ben şunları ekleyeceğim. Ben Anita ile tanışmadan önce şiirlerini az buçuk e, biliyordum. Heves dergisinde şiirleri yayınlanıyordu. Aa diyordum ne kadar şaşırtıcı şiirler, ingesel düzeni falan ne kadar farklı. Sonra Pusu Birici'yi aldım. E, Norgun'tan çıkmıştı. Evet. Onu aldım. O, o kitabı okuyunca ilgim daha da arttı. Fakat tabii hala bizim Anita'yla e, bir bağımız yok. E, hatta o yıllarda ben Osman Sustam'ı daha e, önceden tanıyordum. Yani daha e, böyle 90'lardan gelen bir şair olarak tanıyordum. Takip ediyordum. Yazlarını da takip ediyordum. Etik olarak da çok doğru bir yerde dur durduğunu düşünüyordum. Şimdi Anita'yla tanıştım. E, tabii o zamanlar Asuman'la hala bir şeyimiz yok. Nasıl tanıştık? İşte dediği gibi bana kitabını yolladı. Taşlık çok özel bir kitaptı. En başta o ilgimi çekti ve Anita'nın en büyük özelliği işte e, hep aramızda da konuşuruz. Kitaplar arasında geçişler yapabilmesi, farklı alanlara kayabilmesi, onları kendi üslubunda değerlendirebilmesi. Ee, bu çok çok özel bir durumdur. Ee, çok az şairde e, karşılaşabileceğimiz bir durum. Çünkü evet. genelde şairler kendi üsluplarını yaratma peşindedirler. Aynı izlekte kalıcı olma peşindedirler. Ama anita böyle değildi. Ha, bu benim de peşinde olduğum bir şeydi. Çünkü ben ücra sürecinde e, görülecektir ki yani e, bilen biliyor... Heterotopya işte Foucault'un heterotopya kavramı üzerine çok düşünüyordum. Bunun hem şiir içinde hem de şiirler arasında yani şiirler arasında derken şiir kitapları arasında da e, geçerli olabileceğini savunuyordum. Yani bir şair birçok mesele birçok uzamda farklı türdeş olmayan işler üretebilir. Ve bu onun yani izleyi ya da teması onun e, kendi işini de kendi içindeki üslubunu ve biçimini de değiştirebilir, dönüştürebilir diye düşünüyordum. Bakın. Anita benim için çok e, o anlamda özel bir örnek oldu. E, ve Anita dışında böyle bir şair yok bana göre. Yani bu tarzda bu kadar kendini yenileyen, yenileyen biri yok. Bunun evet. bir nedeni de galiba işte empati. Yani bizim evet. dostumuzda kuran şey empati oluyor zaten. Ha, bu çok güzel oldu. Evet. Empati önemli. Ya, evet bu empati e, Anita meselelerin içine kendinden vazgeçerek, kendi merkezini terk ederek girebiliyor. İşte dostlukta bu değil midir zaten? Tabii. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> çok doğru söylüyorsun. Sınırlarımızı... Tabii, ve tabii ki orada demokratik bir süreç ve birbirinize saygı çok önemli. Evet. Herkesin bu kolektiflik süreci içerisinde birbirlerinin alanlarına saygı duyması çok önemli. Peki Asuman, sizin Cinayşif Hazin atölyesinde Anita ile kolektif üretimiz devam ediyor ve öncesine de dayanıyor dostluğumuz. Sizden dinleyebilir miyiz bu dostluğun oluşma sürecini? Elbette. Herkese merhaba. Açık Radyo'da olmak ve dostların arasında olmak hakikaten çok değerli birçok. Günümü güzelleştiren bir şey oluyor benim için de. Anita ve Murat'ın söylediklerine benzer bir yoldan giderek hikayemi ben de aktarmak istiyorum. Çünkü sevgili Murat'la da Anita'yla da önce dille ve dille yaptıklarıyla tanıştım ben. Dostluğumuz, arkadaşlarımız. E, aslında e, metinlerimizle iç çarpışmalardan sonra olan bir şeydi. E, dostluğa dahil olan şeylerden bir tanesinin de e, henüz görmeden ve bilmeden bile olsa insanların e, dille kurulan e, bağı merakın ve heyecanın sürüklemesi e, oluyor galiba. E, hmm. Ben e, her ikisinin metinlerine de e, o merak ve e, heyecan duygusunu da e, katarak e, izlerini sürdüm. Ee, ve o bizi bugünkü dostluklarımıza getirdi. Çok güzel. İşte Murat'ın altını çizdiği aslında etik ilkenin e, ortak bakış ve duyuşla işlemesinin de çok e, değerli ve önemli bir etkisi olduğunu da e, düşünüyorum ben. E, Anita'nın e, ilk metinleriyle karşılaştığımda e, Murat'ın aslında teorik olarak da açtığı yer. E, ben böyle bir e, sorucanın e, yer altında açtığı koridorlardan e, güne gün ışığına çıkma Merakı ve heyecanıyla ile Alita'nın metinlerinin izini sürdüm. Ay, ee, ne <gülüyor> yani, Harika. Dil <yani, gülüyor> ve dilden ne yapıyor meselesi, benim aslında kendi şiirime, doğaya ve dünyaya çalışma halimi de güçlendiren bir şey oldu. Yüz yüze gelip karşılaşmalar yaşandıktan sonra da bunun aynı tırnak içinde söylüyorum, bu benim için çok önemli ve değerli, aynı saflığın ve temiz bir heyecanın içinden sürdürülebiliyor olmasını çok anlamlı buluyorum. Evet, gerçekten öyle hele pandemiden sonra da kutuplaşmaların derinleştiği ve birbirimizi duymadığımız bir zamanlardan geçiyoruz. Siz kolektif üretimleriniz boyunca bu dostluğunuzdan besleniyorsunuz. Kolektif yapılanmalar da zamanla örseleniyor, tanık oluyoruz bunlara. Ve galiba dostluklar kurarak ilerlemek bu örselenen kolektif üretimlere de bir model, bir şifa olabilir gibi geliyor bana. Yani sizler bunu gösteriyorsunuz şu anda bir model olarak benim için. E, Pascal Gilon desen hassal mırıltısında sonra Natalie Henning'de. de yani bu bireysellik ve tekillikler arasındaki farkı dile getiriyorlar. Hatta Henning'e göre de bir kolektifte. Birecek ve tekil bir durum sergileyebilir diyor. Yani bu kemikleşmiş ve iselleştirilmiş artık tutuculuktan ve faşizm dünyasından hani küreselleşmiş hayattan artık umarım bir şekilde çıkacağız bir umutla. Peki gelecek e, projeleriniz nelerdir? Bu aşamada öğrenebilir miyim? Var mı şu anda e, en yakın projeleriniz birlikte öğreteceğiniz ya da tekil olarak? yapacağınız projeler. Ben başlayabilir miyim? Evet, evet. Kesinlikle <gülüyor> sen başla bence. Çok, <gülüyor> Çok heyecanlı. Çok beklediğimiz bir kitabımız var. Şu an mizanfaj aşamasında 11 şair kadınla birlikte otardığımız bir iş oldu. Evet. Kolektif olarak herhalde belgesel şiir türünün İlk örneklerini 11 şair kadınla birlikte veriyoruz. Anita ve ben ve sevgili Murat'ın eşi şair Petek Sinem bulun Diğer şair arkadaşlarımız da izninizle saymak isterim. Çok heyecanlıyım. Tabii ki. <gülüyor> Selcan Peksan Monika pot Miray şey heyecanlandı Tekin mı? <gülüyor> Miray Çakıroğlu, Mihrap Aydın, Nur Alan, Ece Alkanoğlu, Sevin Sevin eee İrem Az'la birlikte oluşturduğumuz kitabımız geliyor yakında. Aa çok güzel. Şimdiden tebrikler. Ve heyecanla bekliyor olacağız. Teşekkür ederim. Ben bir kat, kendi projelerimden bahsedeyim. Lütfen. Buz 9 dergisinden taze ayrılan bir editör olarak şimdi artık ben de kendi kişisel projelerime döndüm. Yani aslında buna dair de bir özlemim vardı. Çünkü hani ben 23 yıldır dergicilik yapıyorum. Neredeyse dergicilikten emekli olacağım. <gülüyor> evet. ile. <EYT> <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, şey yani dönüp bir bakıyorsunuz işte tabii sağlığınız gidiyor. E, yıllar geçiyor ve Projelerinizi ertelemişsiniz. İşte ben de işte o projelerime döndüm. Evet. Ee, az önce siz demiştiniz işte korku toplumu diye. Hı hı. Ben de korku şiirleri yazıyorum son zamanlarda. Bu korku şiirleriyle e, yani bir insanın rastlayabileceği her türlü fobiyi o, hı hı. E, üzerine e, şey, e, bir şey yapıyorum. Ama tabii bunu şu an şöyle yapıyorum. İnsanın Dışına çıkarak acaba fobiler insanın sınırların dışında ne ifade ediyor? İnsanla yüzleşmeleri nedir, nasıldır? Hangi öznellikleri barındırıyor? Ben de öyle bir kitap çalışmam var. Bu Hı. konuda Anita'yla da çok konuştuk. Hatta Anita'da bir korku şiiri yazmak istiyordu. Bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> o projesine e, herhalde arada verdi. Önce benim kitabımı görecek belki sonra tekrar. Her bir... şey çok korkunç ya. Korkunç. <gülüyor> Evet, ben de geçen yıl paylaşımda bulundum. Korku coğrafyası diye bir e, işim, bir e, çalışmam geldi aklıma onu hı hı. paylaştım. Çok iyi denk geldi şu an. Evet, yani evet, yani hakikaten e, korktuğumuzun bile farkında olmadan korkmak diye bir şey var bence. Evet, evet. Yani evet. yani hakikaten kork artık korktuğumuzu bile fark edemeyecek kadar duyasızlaştık çünkü süreyen korku. Bir toplumu, bir insanı, bir bireyi, işte birey özne birey, e, ya yani birey ve özne ayrımda da yaparak konuşuyorum. E, nasıl etkileyebilir, nasıl bu kadar maruz kalabiliriz? Bunları irdelememiz gerekiyor. Yani ben, bunun içinde, bu sınırları aşmanın da en iyi yolu şiir bence. Çok ben, güzel. Ben, ben. Bence de öyle. Anita evet. senin. E, çok teşekkürler Murat. Sağ olun. Ben de Asuman'a bir ek yapmak istedim. Bu arada harika e, cümleleri için, harika yorumları için dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Biraz utanıyorum böyle zamanlarda ben. <gülüyor> böyle e, Asuman bu projede çağrıcı oldu. Yani o yürütücüsü ve aynı zamanda hani e, Şöyle demek istiyorum yani Asuman beni nereye çağırsa ben koşarak gidiyorum öyle <gülüyor> diyeyim yani bir dakika beklemiyorum. ya Bir dakika <gülüyor> Aa, ben bunu yapmalı mıyım demiyorum yani genel olarak gerçekten Murat da Asuman'da çok güvendiğim e, ve eleştirilerine de her zaman güvendiğim insanlar ve beni bir projeye ya da bir yere çağırdıklarında gerçekten normalde çok düşünürüm ama onlar çağırdığında düşünmeden gidiyorum. Benim de şöyle bir düşünce yani Murat'ın korku şiirlerini çok inanılmaz merakla bekliyorum. Bir, iki şöyle düşünüyorum artık yani 51 yaşına geldiğinde iyi ve kötü aynı anda oluyor diyorum. Hı hı. Ve biz iyinin suçluluğunu duyan bir toplumsal yapıdan da geldiğimiz için artık kendime gerçekten izin veriyorum. Yani iyi hissetmeye. Ve daha neşeli olmaya ve kendime bir ilk defa e, şifa bulmadan yani hep böyle healing poetry dediğim şifacı şiirler bir yerden çıkmak bir kötü durumdan uzaklaşmak için yazmalarımın çok dışında yeni e, yazdığım şey tamamen eğlenmek için yazıyorum. Yani bir oyun e, peşindeyim aslında Alfa ve makine diye bir şey yazıyorum. Sözlük demek çok uzun boylu olur. O yüzden e, alfabe demeyi tercih ettim. Hı hı. E, ve e, daha çok ekoloji ağırlıklı ve bir sürü ekolojinin çevresinde bütün kavramlara uğrayan... E, ...kendimce bir e, şiirsel e, alfabediyim. Bayağı e, hoş bir vakit geçiriyorum bu kitapla. İnşallah yayınlanacak. E, tabii zamanı var. hani Birkaç senesi var diye düşünüyorum. Ee, bir de e, BNL, gerçi ona herhalde konuşacağız hep beraber sıra gelecek. Yok e, şu da e, süremiz dolmak üzere. Ayta. Gerçekten evet, şiir gerçekten. hattındaki <gülüyor> şiirler, e, şiirler kitaplaşacak inşallah yavaş günlük diye. Hı -hı. Bir de benim bir çizim kitabım olacak bu sene içinde yani e, diliyorum. Onun da çalışmaları sürüyor. Öyle diyeyim, de ee, cinayşe devam, tam gaz devam Tabii edecek cinayşe, gene bütün dostlarla beraber. Tarih Edebiyat ee, Sanat kütüphanesinde 26 Ocak'ta bir konuşman olacak. Evet, evet, Onu evet. da e, ona da heyecanlıyım. <gülüyor> Çünkü genel olarak hep cinayşe üzerinden e, bir yerlere davet ediliyorum. İlk defa bu kadar, hani şu anda da öyle gerçi. Bunun yanı sıra e, kitaplarımı konuşma e, fırsatı bulacağım için gerçekten e, seviniyorum. Ortada. Evet çok teşekkür ediyorum. Yani bu güzel sohbet için kısıtlı da olsa biz daha sonra devam ederiz. Ben programı bitirmek durumundayım şu anda. Ve sevgili konuklarımız, sevgili dinleyicilerimiz katıldığınız, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kayıtta emeği geçen sevgili Selahattin Çolak arkadaşımıza, tüm prodüksiyon ekibimize, Açık Dergiye ve sevgili İksem Mavutuna'ya ayrıca teşekkür ederiz. 15 gün sonra 19.30'da Açık Radyo'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.